Ekonomi, ekoloji. Hazırlayın şu Pelin Cengiz, Barış Gençer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan, Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese günaydın, merhabalar. Ee, malum, OHAL dönemi içerisinde biz de çevre ve kent meseleleri üzerine neler olup bitiyor, Ekonomi Ekoloji programımızda ele almaya çalışıyoruz. Ee, şimdi bu hafta biraz daha aslında e, kent e, suçlarına e, yönelik e, bir takım şeyleri e, konuşacağız. E, aşağı yukarı AKP iktidarının 14 e, yıllık e, ne diyelim e, hakimiyeti e, boyunca e, kentler de AKP'nin e, uygulamalarından e, fazlasıyla nasibini aldı. Özellikle de İstanbul'dan e, bahsediyoruz doğal, tarihi ve kentsel zenginlikler. Ee, ...ne diyelim hızla e, nakde e, çevrildi, e, ranta talana e, uğradı, e, çeşitli semtler e, mutenalaştırıldı. Yani bunun gibi pek çok e, örnek de verebiliriz bunlara. E, Sulu kulenin e, boşaltılması, e, tarihi yarım adanın e, e, bozulması, e, bir takım işte e, belli bir takım İstanbul'un önemli e, yerlerinin... E, e, ...işte Suudi Kralına Sevda Tepesi'nin hediye edilmesi, Boğaz içinin imara açılması... ...ya yani bunlar hemen benim birkaç tane aklıma gelen ve tabii ki en fazla konuştuğumuz... ...bu Taksim Yayalaştırma Projesi, Gezi Parkı süreci ve yani meydanın park dışında... ...tamamen betona teslim edilmesi ve hala daha oraya topluçu kışlası yapılması konusunda ısrar edilmesi gibi... ...hemen aklıma gelen birkaç şeyi söyledim... Ee, şimdi son günlerde e, gündeme gelen sık konuştuğumuz bir kabataş iskelesi e, meselesi var burada ne oluyor ne yapılmak isteniyor e, şimdi bu stüdyoda bir konuğum var e, mimar Korhan Gümüş kendisiyle bu projeyi konuşacağız e, hoş geldin Korhan yayınımıza Hoş bulduk, merhaba. Şimdi belki dinleyicilerimizi biraz bilgilendirmek, detaylandırmak açısından konuyu da nedir bu Mart projesi? Biraz ondan bahsedelim ve tam olarak burada ne yapılmak isteniyor? Aslında şeydeki Beyoğlu'nun planları var şu anda yürürlükte olan. Bir ara biliyorsun belki 2012 yılında idare mahkemesi tarafından... İptal edilmişti bu planlar. Hı hı. Danıştay 6. Dairesi bu planları geçtiğimiz sene içinde Temmuz ayında yeniden yürürlüğe koydu. Dolayısıyla o planlarda gözüken bir dolgu vardı. Hepimiz bunu görüyorduk. Hı hı. Yani şimdi şöyle baktığımızda, kuş bakışı baktığımızda... ...Kabataş'ta denize doğru böyle salınan hani ineklerin memesi vardır ya... ...böyle <gülüyor> onun gibi bir dolgu. Ucunda da üç tane sivri şey... Evet. Yani üç tane herhalde üç ayrı. Gerçi e, şey. gerçeği yansıtmıyor o gördükleriniz hı. dediler ama bir o ilk planlarda e, gördük öyle. Evet tam da senin bahsettiğin gibi bir planlar, görüntü var. Yani koruma kurulunun duvarına asılıydı orada gördüm. Hani hı hı. eğer uydurmaysa orada ne arıyor? Ben orada gördüm şahsen. Evet. E, bu planlar yaklaşık on senedir falan ortalıkta dolaşıyor. üstteki yeni bir şey de değil. Bunun üzerine konacak olan martı da tabii tahmin ettik biz çünkü hı hı. 10 bin metrekare kadar bir dolgu yapılıyor, hı hı. onun yarısı kadar da bir inşaat yapılıyor aşağı yukarı. Yani proje nasıl bir şey denirse, evet. bu martı da dolaşıp duruyordu gene ortalıkta, ee, gene semazen işte heykeli ya da binası değilim Sivriada'daki olsun, hı hı. Haliç'teki bu boynuzlu köprü olsun. Buna benzer böyle fantezi projeler e, vardı. Bunlar herhangi bir mimari e, şeyden geçmemiş olarak. Hani bir yarışma gibi ya da bir tartışma gibi şey geçmeden. Hakan Kıra'nın hayal dünyası. Evet yani işte böyle <gülüyor> Ahbap Çavuş'un ilişkileri içinde. Evet. Yani çünkü herkes hayal kurabilir. Yani yetenekli olsun, yeteneksiz olsun her mimarın hayal kurma hakkı var. Onun düşünce özgürlüklerine sahip çıkmamız gerekir. Ama buradaki hayal başka bir hayal. Yani diyor ki ben bu hayali görürüm. Rüyamda gece görürüm. Sonra da gelir uygularım ve başka hayal olamaz. Başkası hayal kuramaz. Şimdi bu ikisi arasında tabii dağlar kadar fark var. Ben çünkü ne kadar beğenmesem de hani Kabataş'ta bir martı ya da simit ya da karga hayali kurabilecek bir kişinin bu hayali özgürce kurmasını savunurum. Sonuna kadar savunurum yani hiç beğenmesem de sonuna kadar karşı olsam da böyle bir hayal kurma hakkı olduğunu düşünürüm ama benim kurucuğum kurduğum hayal tek hayaldir bundan başka hayal görülemez demek e, bu düşünce özgürlüklerinin askıya alınmasıdır çok ciddi bir suçtur aslında ve aynı zamanda yolsuzluktur çünkü kamu erkini kullanmaktadır. Burada yani meselenin bu boyutu bence biraz e, şey kalıyor, gizli kalıyor, hı hı, tartışılmıyor. Hı. Çünkü meslek kuruluşları bunun için kurulmuştur, meslek odaları. Yani kamu ile sivil toplum arasındaki ilişkileri düzenlemek için kurulmuştur. Ve bir e, şey konusunda, alandaki bir davranışla özel alandaki bir davranış farklıdır. Ben kendi evimi dekore ettirmek istiyorum ve çok seviyorum bu mimarı diyelim. Kendim Çok bunu yapabilirim. Tabii. Yani kimseye bir zarar vermediği sürece dışarıya da bir kültür mirası yapının cephesiyle falan oynamadığı sürece içeride istediğimi yapabilirim. Ama bu öyle değil. Doğrudan doğruya kendi özel fikrini kamu adına dayatıyor. Burada bir Hı -hı. dayatma var. Hı -hı. Hı -hı. Açıkçası bence işin bilimsel tarafı ya da işte çevreye vereceği zararlar falan bir tarafa bütün bu gördüğümüz projeler silsilesinde sadece bir tanesinde değil... Çok ciddi bir şekilde düşünceyi ifade özgürlüklerinin çiğnendiği bir durumla karşı karşıyayız. Karşı karşıyayız. Evet e, şimdi tabii bir de burada e, yani e, senin söylediğin kısmı tabii ki çok önemli çok temel bir konu ama bunun dışında e, tamamen işte İstanbulluyla. Bu bölgede yaşayan insanlarla konuyu hiçbir şekilde istişare etmek, paylaşmak, sivil toplum, akademisyen, mimari ayağıyla toplumun hiçbir şekilde bir araya gelmeden, istişare etmeden, konuyu tartışmadan bu şekilde tepeden indirilmiş olması son derece Tehlikeli mi yani tehlikeli aslında biz bunun benzerlerini son yıllarda sıklıkla görmeye başladık Öte yandan da bir projenin ÇED gerekli değildir veya ÇED olumlu raporu ortada yok İşte bu bölgenin hem deniz hem kara açısından nasıl etkileneceği ile ilgili bir takım etütlerin yapılmadığını da henüz biliyoruz Ve aslında tam da bugün 4 Ağustos'ta değil mi? E, ...kapatılması düşünülüyordu iskelenin. Evet ben bu sabah geçerken Hı -hı. dedim ki bir sürprizle karşılaşabiliriz ama dün akşam da baktım. Hatta bunu söyledim de arkadaşlarıma hiçbir hareketlilik yoktu. Yani öyle Hı -hı. ambalajlamalar falan. Şimdi hazır vazgeçilmişken bu projeden diyelim. Ama yani biz iyi niyetimizi şu an <gülüyor> evet, evet hazır, hazır durmuşken yani evet. zaman kazanmışken <gülüyor> burada bir çağrı yapalım. Ee, belki de yani e, bu çünkü yani buradaki problem şu bir kere bir düzenleme ihtiyacı var evet bugüne kadar yapılan e, şeyler müdahaleler hem e, buradaki motor iskelesine ulaşım olsun hı hı. hem raylı sistemden e, deniz araçlarına ulaşım olsun kullanıcı dostu değil. Bunu hep söylüyoruz. Buradaki şeyler iyi düşünülmemiş. Belediye boşu boşuna İstanbullular'dan aldığı kaynakları burada kötü kullanmış. Üstelik bir de otopark olarak kullanılıyor. E, tam da parkla olan ilişki kısmı. Yani evet. oraya araba yığılıyor ve yayalar aralarından geçemiyor. Evet. Bir dolu sorun var. Hı hı. Tamam bir müdahale yapılabilir. Belki düzenlemeler yapılır ama bunun için akıl ve fikir lazım önce. Ben buradan yani o açıdan bir çağrı yapmak gerekir diyorum. E, mimarlar ve şehir plancılarına... <gülüyor> ...gönüllü olarak gitsinler... ...kaba taşı geçsinler... ...gördükleri sorunları şey yapsınlar... ...sonra da bunun için çözüm önerilerini... ...ortaya koysunlar... ...bu ortaya koydukları e, şeyleri... ...dokümanları biz toplayalım... ...sergileyelim, belediyeye diyelim ki... ...bak müdahale edeceksen... ...kademe kademe, buradaki insanların ulaşımını... ...engellemeden, daha akıllıca... ...ve kalıcı bir şekilde... ...hem de büyük paralar harcamadan... ...bu iş düzenlenebilir... ...çünkü burada mesela hemen set var... Çok yüksek bir eğim var. Burada tünel yapmaya ne gerek var? Hani sanki karşıdan karşıya geçen bir şey var. İnsan kitlesi var da yukarıdan aşağıya doğru Hı -hı. akıyor. O setin üstünden zıplaya zıplaya. Yani çekirgeler bile atlayamaz oradan. <gülüyor> Onun için o duvarın setin önüne gelip de tünel yapmak ve oraya yaklaşık 80 milyon lira bütçeli bir uygulama Hı -hı. yapmak. Yani bu tünelin maliyeti 80 milyon lira. Ee, Sütlüce'deki yapılan tünelin maliyetini biliyorum. Yani bir üniversite kurmaya yetecek kadar bir para... Bu yazı günah değil mi? Oraya gereksiz yere tünel yapmak ve orayı bir e, şey akış haline getirmek, e, transit trafik akışı evet. kluarı haline getirmek. Çünkü belediye buradan belli ki e, bir ana transit yolu olarak görüyor, Semtin sahilindeki yolu. Hı hı. Dolayısıyla burada tünelden başlayarak, yani birçok konuda oturup başka şeyler olabilir. ...başka müdahaleler olabilir, başka şekilde düzenlenebilir burası diye bence bir yaklaşım geliştirmek lazım. Yani evet, yani umalım öyle olsun tabii. Bununla ilgili bir de sanıyorum imza kampanyası oldu değil mi? Evet. Ee, yani işte en son 13 bin küsürlerdeydi evet. imza. Bir de şeydeki imzayı da katarsak yani internette de ıslak olmayan imzalar da var. 20 bini geçti, geçti çoktan geçti. Anda. Evet, evet. evet. Ee, aslında tabii bunun biz bir takım benzerlerini gördük. Mesela e, ne bileyim e, yeni kapıda gördük. Yeni kapı e, tamamen işlev, işlevsizleştirilmiş bir yer haline geldi. Yine aynı şekilde Karaköy e, iskelesine bu Halic Portla birlikte yapılmak istenen e, bir takım projeler var. E, yani bu Boğaz hattında e, yani. Şey hattında Eminönü kapıdan Beşiktaş'a doğru giden hat üzerinde böyle bir takım sürekli bir oynamalar bunların hepsi bütün bu Beyoğlu planlarıyla bağlantılı mı? Evet şimdi Beyoğlu planları tabi burada anlatmaya zaman yetmez. Hı hı. Yani okul bahçelerine ihya projeleri içeriyor. Roma bahçesine dört tane bina içeriyor. Yani bu Beyoğlu planları yani birisi oturmuş. Nerede ne boşluk var oraya nasıl bina sığdırabiliriz diye düşünmüş. Hiçbir stratejisi olmayan Beyoğlu için hiçbir gelecek vizyonu olmayan Beyoğlu nasıl gelişir diye. Sadece imar yoluyla kalkınmayı hedef alan bildiğimiz AKP'nin neoliberal şeyini yansıtıyor bu planlar. Bir kere bu tespiti yapalım. Hı hı. Ama Beyoğlu'nun bütün kıyıları şu anda özelleştirme tehdidi altında. Tehdidi değil gerçekleşmiş aslında. Tehdit çünkü gerçekleşmemiş olan evet. bir şeye söylenir. Şimdi bütün antrepolar. Semtin bütün e, şey kıyısı yani Boğaz kıyısını e, bir yük limanı olarak e, geçmişte merkezi yönetim tasarlamış. Bunu yapan yerel yönetim değil. Merkezi yönetim Ankara bunu tasarlamış ve yıllardır şehrin dış ticaretini bir tür haraca bağlamış bu depoları yaparak. Ve bugün bunu şehre iade etmek yerine. Gidiyor bir daha satıyor yani satma özelleştirme dışında hiçbir model yok ve 30 yıldır burası işlevsiz bu vaziyette bir harabe gibi kalıyor ya da hiçbir kullanım olmayan bir duvar gibi şehrin denizle olan ilişkisini koparıyor. Evet. Öbür tarafta yine endüstriyel alan tersaneler tersanelerin yani bugün şehre, şehre kazandıracağı çok şey var burası yani gerçekten bütün üniversitelerin kuruluşunun kaynağı olmuş. ...deneysel bir üretim alanı olmuş bir yer. Burası mesela çok kolaylıkla... ...bu tip faaliyetleri destekleyecek... ...bir e, şey olabilir. Şehrin bir bölgesi olabilir ve şehrin... ...kendi kullanımına açık olur. Yani Ankara'daki... ...birilerinin istediği gibi kullandığı bir yer değil. Evet, şehrin, halkın talepleri doğrultusunda. Evet, bütün bu kıyılar şu anda... ...bu planlarda biliyor musun ki planın dışında duruyor. Hı hı. Planın zaten hı. iptal edilme... ...gerekçelerinden biri buydu. Deyoğlu için bir koruma planı yapılıyor. Bir koruma planı yapılırken sadece o bölgedeki... ...şeyler değil... Araziler, doğal şeyler, kaynaklar vesaire bunlar göz önüne alınmaz. Aynı zamanda çevresindeki tampon bölgede diye adlandırdığımız çevresindeki şeyler dikkate alınır. Varlıklar. Oysa ki Beyoğlu planlarında planın içinde olan bölgeler, en önemli bölgeler kıyılar beyaz bir boşluk olarak yer alıyor. Çünkü burayı Ankara planlayacak diyor. Bu tabii korkunç bir şey. Evet. Yani bu şehircilik tarihçesine bir skandaldır. <gülüyor> hani <gülüyor> dünyada ders kitaplarında falan şehircilik skandalları diye böyle bir kitap çıksa bir numara olabilecek bir skandaldır. Planı alıyorsun orada bir beyaz boşluk var ve bütün kıyısı. Yani sit alanının hani bir önemli bütünlüklü evet. korunması gereken bir yerdir. Çünkü sit alanı tek bir yapı gibi hani tescilli bir yapının korunması gibi değildir. İlişkisel bir mantıkla tanımlanan bir şeydir sit alanı. Bunun bütün kıyısı bembeyaz. Boşluk. Onun gibi başka boşluklar da var tabii Hı -hı. yenileme alanları, özel alan, proje alanları, tuizm alanları gibi ama bütün kıyısını maalesef planlar boş gösteriyor. Evet ee, peki bir ara verelim aradan sonra e, İstanbul'la ilgili gündemdeki diğer konuları konuşmaya devam edelim. The good times we have lost, and I wish we'd turn to the past. 94.9 Açık Radyo'da Ekonomi Ekoloji Programı'nda Korhan Gümüş'le e, sohbete devam ediyoruz. Arada çaldığımız parça Chicken Bones'dan Return to the Past idiydi. E, şimdi ilk yarıda e, bu Kabataş'a yapılmak istenen Mart projesini konuştuk. Şimdi İstanbul'a dair e, bu OHAL e, günlerinde başka bir e, meselemiz daha var. E, o da askeri okulların... Arazilerin imara açılıp açılmayacağı ile ilgili bir merak var. Resmi gazetede yayınlandı geçtiğimiz günlerde bir kanun hükmünde kararname ile harp akademileri, askeri liseler, assubay hazırlık okulları, Bunların hepsi kapatılıyor. Kapatıldıktan sonra tabi bunların içerisinde değerli binaların da hem arazi hem bina olarak Kuleli Askeri Lisesi gibi bir takım binalar var. Ve bu binaların nasıl kullanılacağıyla ilgili kamuoyunda bir tartışma var. Bu konuda Korhan Gümüş'e soralım. Kendisi ne düşünüyor? Nasıl dönüşür bu binalar? Şimdi... <gülüyor> Aslında e, burada e, ne olduğunu bittiğini daha önce gördük. Yani yeni bir olay değil bu. O hal koşullarında gerçekleşen bir olay değil. E, burada e, kamu e, tek boyutlu olarak e, şey yaptığı için tanımladığı için bütün e, şehirsel alanları aslında bir şehirsel boşluk haline getiriyor. Yani işte bir endüstriye alan gibi bakıyor hmm. ya da bir askeri alan gibi. Bunların hepsi aslında şehirsel olmayan boşluklar. Yani merkezi yönetimin tanımlamış olduğu bir takım işte o kamu modeline göre ayrı seksiyonlara ayrılmış bir şey. Modelde tanımlanan şehir arazileri. Hmm. Bu yüzden bu değişim sırasının süresince bir tek özelleştirme... ...ya da işte piyasa aktörlerine açılma, ayrıcalıklı piyasa aktörleri aracılığıyla... ...merkezi yönetime gelir getirsin diye evet. değiştiriliyor. Hatta bunlar işte planlı araziler bile var. Ataköy sahili gibi. Hı -hı. Yani Ataköy'de Hı -hı. bayağı planlanmış bir yeşil alanı bile imara açtılar. Ki o aslında yani boşluk değildi orası, şeyin içindiydi. Şimdi Taksim'de de mesela aynı şey söz konusu değil mi? Yani orayı bir boşluk olarak görüyor yönetim. Yani bir Hı -hı. hem bir taraftan kamusal alan yok deniyor... Diğer taraftan da bütün şeyler yeşil alanlar olsun işte bir takım böyle halka açık olan yerler hemen özelleştiriliyor ve piyasa güçlerine teslim ediliyor. Bunun bir de ideolojik karşılığında da şöyle tanımladılar geçenlerde en üst düzeydeki karşılığı şu. Yani şehit kanıyla sulanmamış toprak vatan değildir. İmara açılmamış toprak da vatan değildir dedi. Yani mutlaka bir imar olması, olmalı. Evet. Evet, evet. Şimdi bu yüzden tabii herkes korku içinde. Bunlar e, çok kısa zamanda merkezi yönetime gelir temin etmek için hızla satılacak çünkü çok değerli araziler, işte de, binalar, yani evet. kuleri, askeri Lisesi. lisesini düşünelim. Heybeliada. Heybeliada'daki deniz, Lisesi. deniz lisesini düşünelim. Yani bunlar hepsi İstanbul'un en değerli mülkleri. Bir de çok büyük alanlar yüzde onu İstanbul'un şu anda. Yani 96 bin hektar bu arazi. Çok ciddi bir araz. Yeşil alan, yani tam mesela Maltepe'deki. Maslak'taki yaşananları düşünürsek bunlar hemen şehrin içinde artık bitişiğinde. Çok büyük yeşil alanlar ve e, bunlar şimdiye kadar da askeri alan olduğu için korunmuş oldu. Evet. Mesela hemen sahilden baktığımızda kıyı bandında bunu görüyoruz. Muazzam bir e, şey yapılaşma var şu anda. Yani yakında çöp olarak görülecek ama şu anda büyük paralar harcanarak yapılmış bir e, şehir dokusu oluşuyor. Ama onun içinde böyle bir takım boşluklar. Mesela bu şeyde Maltepe'deki arazi böyle. İşte meteoroloji binası nasıl, e, meteoroloji e, şeyi istasyonu Kadıköy yakasındaki, Erenköy'deki bu nasıl hemen imara açıldıysa, e, Kadıköy'ün en yoğun yapılaşmasına açıldıysa bugün bu askeri alanlar içinde şeyi frenleyebilecek hiçbir e, güç yok. Hmm. Tamamen piyasa aktörleri tarafından şehir ele geçirilmiş durumda çünkü. Yönetici istese bile bunu yapamaz. O öyle bir iştahla... Sarıldılar ki bu işe o kadar büyük gelirler elde ediyorlar ki bu yüzden e, bu, bunun için bir şey yapmak gerekiyor yani yalnızca rant sözcüğü çok eksik kalıyor. Bu, bu şeyi tanımlamak için işte rantı açtılar demek çok eksik çok, kalıyor. Evet, Bunun evet. dışında yani bu araçsallaştırıcı bir mantığı tanımlıyor rant sözcüğü. Yani Hı -hı. ben buradan gelir elde edeceğim, çıkar elde edeceğim. Oysa ki şehir çok daha kompleks bir şey. Muhalefetin rant sözcüğünün dışında başka kavramlar kullanması gerekiyor. Hı -hı. Yani gelin biz bunu şehirsel bir şey anlam kazandırmak için yeniden düşünelim demek lazım. Hı -hı. Sadece yapamazsın, Hı -hı. edemezsin demek değil. Kuleli Askeri Lisesi. Disiplin toplumunun kuruluşunun bence önemli simgesidir İstanbul'da. Hmm. Kırım savaşı sonrasında modern mühendis hane ve şeyler kurulurken yani askeri şeyin içinde kışlaların içinde bu eğitim vererek insanlar yeniden düzenli ordular kurulurken aslında bildiğimiz modern dünyanın bütün disiplin teknikleri kullanılıyor. Sonra onlar diğer okullara da yansıyor. Mühendislik eğitiminin bir devamı gibidir mimarlık mesela. Teknik üniversitenin kuruluşu böyledir. Hatta liselerin kuruluşu böyledir. Bu kurumlardan türemiştir yani oradaki eğitim teknikleriyle askeri kurumlardan topluma doğru sivil topluma doğru yansımıştır. Ben şimdi bu dalganın tersine çevrilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sivil toplumdan madem ki biz diyoruz ki darbeyi engelle engellendi Hı -hı. o zaman sivil toplumdan bu askeri topluma doğru bir dalga başlatmak gerekiyor. Çünkü piyasa aktörleri de hala bu askeri teknikleri kullanıyorlar. Hala aynı dayatmacı metotla Hı -hı. planları yaptırıyorlar. Evet. Kapalı ilişkiler içinde biliyorsun askeri kararlar tekli bir süreçte ele alınır. Yani çoğulcu bir ortamda konuşulmaz Genelin dediği dediktir. O yüzden erler giderler canlarını verirler. Onlara da şehit denir ya da bugün artık başka şeyler de oluyor. Tabii daha karışık durumlar ama evet. bir taraf hain diyor, bir taraf şehit diyor falan böyle karma karışık bir durum var. Evet kavram karma. O yüzden insanları eşya gibi gören bu askeri tekniklerden kurtulmamız lazım. Evet. İnsanları insan olarak gören, doğayı da gene katıl, doğanın da katılım haklarını savunan. Yani onların sesi çıkmıyor diye işte canlıların cansızların hı hı, bütün hı. her şeyin katılım hakkını göz önüne alınan şeyleştirmeyici bir e, topluma ihtiyaç var. Bu disiplin toplumunun tam karşıtı o yüzden ben bu askeri alanlara tersten dalgayla yaklaşmak hı hı. gerekir. Bu modernleştirici evet. disiplin toplumunun e, kavramlarıyla değil tam tersine özgürlükçü kavramlarla nasıl Venedik'te e, Arsenal'e ...bir şey alanı olarak kullanılıyor... ...yenilik alanı sürekli... ...hiçbir hı -hı, şey sabitlenmeden hı -hı. sürekli... Evet, her sene... ...dünyada benzeri var mıdır diye de soracaktım... ...yani bu şekilde bir dönüştürmeye... ...örnek verebilir miyiz yani Avrupa'dan? Kesin bir çözüm yok ama... Hı -hı. ...hani şey biliyoruz mesela Yugoslavya çatlarken... ...ayrılışırken... ...bütün o askeri tesisler... Ve ...Sovyetler Birliği'nin işte şeydeki tesisler... ...bunların Dalmaçya kıyılarındaki şeylerinde... ...bunların bir kısmı şehirlerin içindeydi... Evet. ...ve bu güzelim tarihi şehirlerin içinde... ...muazzam bir sivil inisiyatif gelişti... Bize de geldiler, bizim dernekte de birlikte onları tanıttık. Yani burada e, çeşitli deneyler var, kesin bir cevap yok ama en azından düşünmek lazım. Ama orada tabii devletle, evet. bürokrasi ile e, sivil toplumun ve halkın herhalde ortak bir e, paydada hem ihtiyaçlar e, doğrultusunda hem de bu dönüşümün en faydalı nasıl olabileceğiyle ilgili belki oturuldu, konuşuldu ve... Konuşulmadı, mücadele hı. verildi açıkçası. Yani işte o Ama mücadelenin sonunda. Şu, şu var, hani şimdi gelişmiş bir norm olarak burada önemli olan halkın baş kaldırması istememesi değil. Buradaki hayalleri kuran, sembolik e, alanda faaliyet gösteren fikir üreticilerinin, sanatçıların, mimarların, işte mühendislerin ne bileyim aklımıza hı -hı, ne gelirse. Hı -hı. Yani bütün e, üniversite kurumlarının içinden yetişen insanların yaptıkları işin... Ee, ...üzerinde kritik bir düşünce geliştirmeleri... ...yani kendilerini bağımlı olarak piyasaya ve iktidara bırakmamaları... ...onların bu arayüzde hmm. bağımsız olması halkın özgürlüğü demek... Evet. ...yani bu Doğru. sadece onların profesyonellerin özgürlüğü değil... ...onların özgürlüğü, gazetecilerin özgürlüğü mesela... Hı hı. ...halkı ilgilendiriyor... Gazetecilerden ibaret değil bu özgürlükler. Aynı şey mimarlar için de geçerli. Mimarların özgürlüğü piyasa ve iktidar şeylerinden boyundurundan bağımsız hareket edebilmesi toplumun özgürlüğü ve refahıdır. Bunu unutmamak lazım evet, yani. Evet. Basitçe. O mücadele verilmezse aradaki boşluğu müteahhitler dolduruyor zaten. Evet bir asimetri zaten. oluşuyor yani <gülüyor> toplumla iktidar arasında bir asimetri oluşuyor her zaman. <gülüyor> evet ee, bu hafta programımızın sonuna geldik. Konuğumuz Korhan Gümüştü. Ee, İstanbul'daki yeni e, dönüştürme süreçlerine e, dair konuştuk. Haftaya görüşmek üzere. <gülüyor>